Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Medine Münevbere'ye hicret bahsi inşallah. Hicret yani göç tabi her şeyin bir son çaresi anlamına geliyor. Bakalım buradaki hicret son çare değil de Allah'ın ricalı'yı takdirinin gereğinin uygulama anlamına geliyor. Hicretin bir evveliyeti var. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin Mekke'de bulunduğu dönemin bu son yıllarında Ebu Talib vefatı ve Hatice annemizin de vefatı ile Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin Mekke'de en son en zor günleri başlamış oldu. Allah'ın tabirenin tabi bir gereği. Ebu Talib'in ölümüyle onu yerine Ebu Leheb yerine geçti. Yani Ebu Leheb, Kureyş'in lideri reisi oldu Ebu Leheb. Peygamberimizin amacası ama Peygamberimizin en büyük düşmanı. Peygamberler Allah'tan emiri gelmeyince bir yere kımlayamazlar. Bulunduğu yerde öldüreceğini bilse de gidemezdi bir yere. Yalnız tek Yunus Aleyhisselam Hazretleri tek peygamber olarak o Allah'tan kendisine izin emri gelmeden kanun gitti o. Artık bu toplum imana gelmezler diye son olarak artık gücünü kullandı. artamam tükendi, bıraktı gitti onları kavmine. Fakat biliyorsunuz tabi Allah'ın emri gelmeden bir peygamber görev yerine bıraktığı için hemen cezalandırıldı. Balığın karnında bir müddet kaldı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri artık Mekke mükerremdeki son yılları. Ebu Lef denen kafir amcası Peygamber devamını sürekli izliyor. Kimle görüşürse araya giriyor, engelliyor. Bir genç Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Sükur-ükaz deniyor. Mekke Panayırı. Panayır'da tabi çok yabancılara geliyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yolda giderken şöyle diyor insanlara Ya eyyühen nasü Kulü la ila illallah Muhammeden Resulullah Tüflühü diyor. Hep böyle söylüyor. Ey insanlar kelimeyi tevhide getirin felah bulunuz. Amirası Ebu Le'ye bunu duyuyor. Arkadan koşuyor, taş atmamış. Her taraftaki yalnızlardır. Yani bu şartır altında görev yapma, uğraşıyor, uğraşıyor. Yine bir gün Ebu Leyb'in eşi, zevcesi, Ümmü Cemil o meşhur kadın, yani Kuran'da geçen, Hammaliyetler hatta Kuran'da geçen o kadın, yemin etmiş, ben demiş, Muhammed'i gördüğüm zaman demiş, onun başını taşla arayacağım demiş. Eline bir bir iri taş almış eline. Kamil'i bulduğu yere geliyor. Karşıdan bakıyor. Peygamber'i görüyor. Hazreti Bekir'le beraber oturuyorlar. Taşla geliyor. Tam Peygamber yanına geldi. Peygamber'i kaybetti. Göremedi. Soruyor Bekir'e. Ya Ebu Bekir, Muhammed nerede? Azir buradaydı. Tabi cevap vermedi o. Bulamayınca gitti. Yani Meylam tabi onun gözünü korudu. Mekke mükerremede artık Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İslam'ı tebliğ görün yapamaz duruma gelince engelleniyor. Hatta Mekke'ye gelen yabancılar bile Peygamberle görüştükleri zaman onlara bile saldırma başladılar. Öyle koşulaçıp ağırlaştı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yanana hesabından hadi Zeyd'i aldı. Taif'e gitti. Taif'te o zamanlar büyük kabile var orada. Oraya gitti. Beni Sefif kabilesinin eşrafını ileri gelenlerini topladı. Onlara İslam anlatmaya başladı. Onlara İslam'ı tebliğ etti, davet etti onları. Fakat tabii çile bitmemiş daha. Çile bitmemiş. Hiçbiri İslam'ı kabullenmediği gibi bir de topladı bazı gençleri de o hayırsız gençleri de buna taş yedirdiler. ...bunun üzerine toplanan o sersiri takım gençler, Peygamberimize taş atma başladılar. Yanında bir peygamberimizin Zeyd'i var, azatlısı yani, onu şey geçmiştik, hasa tercümesi. Hazreti Zeyd tek başına ne yapsın zavallı? Gelen taşlara karşı ancak kendi bedenini siper ediyor, kendi bedeniyle. Resulullah'a taşlar gelmesin, e, içi yanıyor, gözleri kan alıyor bedenini siper ediyor. Başından falan çok kadar yaratık. Kamerasından kaldı. Yani bunlara biraz da düşünüyorum şöyle gerçekçi olarak muhtemelen de. Yani kendimizi oraya koyalım. Mesela bir taş gelirken kişi elinde olmadan irade dışı insan bir sakındır taştan böyle. Bakın hazır zeyt. Taş geliyor. Gelen atılan taşı görüyor. Taşa karşı bedeni siper ediyor. Böyle. O taş gözüne gelebiliyor, başına her yere gelebiliyor, çekinmiyor bile. Neden yeter ki peygamberimize ta hesab etmesin ben Yani peygamber sevgisi. Peygamber maddeleri tabi Taif'te de bu şekilde e, taşlanınca yani artık zulüm zirveye tam tırmanışında artık. Zaten tırmanıştan sonra inişe geçilir. Bu ilah kural budur. Peygamberimiz diyor geri döndüler. Peygamberimiz ayaklarından yer yaralandı Kanlar altı yerlerinde. Dönüşte Mekke'ye yakın batın nahilden bir yer vardı. Oraya kondu Peygamberimizin adıları. Orada sabah namazını kılarken cemaat ile bir grup cin Oradan geçiyormuşlar. Bunlar Kur'an-ı Kerim'i duyunca hemen toplam geliyorlar. Bunu dinliyorlar. Bu cinler hemen imana geldiler. Gidip kendi kavimlerinin cinleri de İslam'da ettiler. <gülüyor> Nübüvvetin 11. yılına gelindi bu şekilde. Peygamberimizin aslı saadeti iki ayrılıyor. Mekke dönemine nübüvvet diye sayı oluyor. Yani peygamberimizin peygambere başladığı yıldan başlanıyor. Peygamberimizin nübüvvetinin 11. yılı gelince artık Mekke mükerreme Müslümanlar için bir cehenneme dönüştü. Bütün Müslümanlara, korkunç baskılar, işkenceler, kimseye İslam'ı yaşam hakkı böyle tanınmıyor. Peygamber Aleyhisselam hadretleri ancak gece yarısından sonra karanlıkta, özellikle hac mevsiminde, yine o zamanlarda Araplar hacı geliyorlardı. Önceden kalan inançlarını karıştıra, boza moza, ama hacca yine geliyorlardı. Yani akıllarınca Kabe'yi taf ediyorlardı. İşte ısı çalıyorlar. El akış yapıyordu. Yapıyordu, yapıyordu bir şeyler. Bir gece Peygamber Hazretleri akabe civarında baktı bir grup yabancı. Altı kişiymişler baktılar. Gece arasından sonra Peygamberler'e sordu. Size de kimlersiniz? Gizeler Medine'den geliyoruz. Hangi kabileden Hazreci izlediler? Hazreci. İki kabile var Medine'de. Evs Hazreci diye. Bunlar Hazreci kabilesi mensuplarmış. Peygamber diye buna buna e, oturur musunuz biraz size i̇şte bir konuşalım, bir sohbet edelim. Tabi tanışmıyorlar. Oturalım da dediler. Oturdular. İşte bu altı kişiye de ne mutlu muhtemelenler? Onlar nasıl bulacak? En sayılık başı bunlar. Peygamberin İslam adetleri bunlara önce Allah tarafından gönderilen son peygamber olduğunu bildirdi. Peygamberliğinin ne olduğunu, görevini anlattı bunlara. Bunlara İslam'ı anlattı. Araka'dan Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu peygamberimiz. Tabi o gecenin yarısında bir peygamber peygamber hatta hatim Enbiya son peygamber o İslam'a davet ediyor. O sohbet ediyor. O Allah'ın kelamını okuyor. Bir peygamber. Gerçekten o altı üzerinde bir etki oldu. Etki oldu. Çok değiştiler. bombaş hallere girdiler. Ve Peygamber'in sonuçları bağladı onlara. Şimdi sizi İslam'a davet ediyorum dedi. Gelin kerime şahide getirin. Bismillah olamazsın. Bunlar tabi ilk defa böyle bir davet duyuyorlar. böyle karşılaşıyorlar. Bir şok oldular önce. Ama ruhsal açıdan böyle hazırlandılar. Ruhsal açıdan. Okunan kornekirimi etkisiyle, o Peygamber'in sohbetiyle, bunlar büyük evliya makamını aşan bir dereceye geldiler bunlar. Öyle hallere geldiler. Yalnız bir İslam'a gel, yani yeni bir din deyince, birbirine bakışlar bunlar birbirlerine. Ne dersiniz diye birbirlerine. Bunun üzerine başına bulunan esâb bin züra hazretleri. O dedi ki bizimse olan diye böylece. Öyle bir ortam oldu ki artık İslamlaşma evler gönüllerinde oldu bir dışları kaldı. Bunun üzerine peygamberimiz tutu ellerini hepsi teker teker tutdular. Beraberce İslam'a geldiler. Nasıl geldiler? Bunu söyleyin inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Bunu tabi söyleyince şimdi adı cemaatimiz bazı şeyler yaşanır. Kaleme dile gelmiyor bazı şeyler. Yaşanır. Mesela en basiti bir evlat sevgisi. Bunu kim bilir? Tabi evladı bilir ama. Yani bazı şeyleri yaşanır böyle. Kalemle antalamaz. Bizler e, peygamberi tabi göremedik muhtemelenler. Aradan asırlar geçti. Peygamberi gören sahabeyi de göremedik. Sahabeye gören tabiini de göremedik muhtemelenler. Asları geçti aradan. Bunun için peygamberimizin ruhsal halini bize tabi şu anda idrak etmeden acil esmerler bir peygamber sohbetiyle, okunan konu kerim ile bu altı kişi kelime şahidi getirince öyle bir yer aldı ki artık bunları kesseler İslam'a giden dönem dönemezler. O hale geliyor. Peygamber bunlara görev verdi şimdi. Dediler ki, Ya Yolla burada kalalım yanında. Sana yardımcı olalım. Hayır. Ben Allah'a sığınıyorum. Allah bana bu görevi verdi. Ben kimseyi adım istemiyorum. Siz dedi, Medine-i dönünüz. Dön medine Orada çalışın. İslam'a anlatın İslam'a çalışınız. İşte bu altı kişi, Ensar'ın sabıklığına evveliğine, sabıklığın ilk İslam'a gelenler, evvelin, İlk İslam'a gelenler iki ay oluyor. Bir muhacirin, bir de ensarın deniyor. Muhacirin Mekke'de ilk İslam'a gelenler, Hazıbük gibiler. İlk İslam'a gelenlerin dereceleri, sonra gelenlerden çok daha farklı üstün oluyor. İşte bu altı kişi elhamdülillah ensarın, yani Medine'lilerin de sabıkini evveline ilk İslam'a gelenler altı kişi. Bu. Bunlar altı kişi Medine-i döndüler. Esad bin Zürare başlarında, onun başkanlığında ev sohbetine başladı bunlar. Ama altısı da baştan tırnav bir Tavir Türkçe'mizde. Yani bütün işleri imana dolmuş. İhsanı dolmuş. Peygamberimizden öyle bir hal endişe almışlar ki manevi açıdan Artık Allah'a yanıyorlar bunlar. Yani her şeyin geçmişler bunlar. Bu altısı ev sohbetleriyle her gün bir akşam bir evinde komşusunu, yakınını davet ediyorlar. Ve tabi biraz gizliyle İslam çalışıyorlar, çalışıyorlar bunlar. Ertesi yıl yani nöbüvvetin 12. yılı oldu. Bunun üzerine tekrar hem bu altı kişi, bu defa 12 kişi olarak bunlar yine mekiğe geldiler. İkisi de Evs kabilesinden. Onu Hazreci. İkisi de Evs kabilesinden. Şimdi tabi Hazreci kabilesi, Evs kabilesi deyince bizim için pek önemselmiyor bir anda. Yani normal. O olabilir. Fakat bu olay çok olay bir hal ama. Neden şu, Medine'de iki kabile vardı. Evz, diye Bunlar aslında Yemen'e gelmişler. Sebe'de bir baraj vardı, patıl filan orası. Sonra çekildi. Bunun üzerine bu toplum Yemen'den Medine ye girip yerleştiler. <gülüyor> Babaları hariçte iki oğlu vardı. Birin ismi Evs ve bir Hazrec. İki kardeşmalar. Babaları ölünce bu defa ikiye ayrıldı bunlar. Bir kısmı Evs denen karısa tabi oldular, bir kısmı Hazrec tabi oldular. İkiye bölündüler. Tabi zamanla çoğaldılar bunlar. Çok çoğaldılar. Ama ne oldu? Aralarına fitne girdi. Allah'ın fesat girdi. Bu iki kardeş iki kardeşler bir birbiriyle sürekli savaşma başladılar. Sürekli ama. Savaşıyorlar. Ne demek savaş? İç savaş yani. Ne demek savaş? Tabi her savaşta onlarca genç ölüyor. Yüzlerce genç de yaralanıyor. Tabi ana babalar ağlıyor. Evladı öldü. E, genç hanımlar dul kalıyorlar. Çünkü yetim kalıyorlar. Ama bu önlenemiyor. önlenemiyor. Sürekli savaş oluyor. Bazen top toplum savaşı dönüşüyor. Daha büyük muazzam katliam var. Iki taraftan da. Büyük ölüler oluyor. Cezer kalır kaldırılıyor. Ağlayanlar, bayılanlar, o yaşlı hanımlar, e, genç hanımlar dul kalanlar bu devam ediyor bu şekilde. İşte bu iki kabile mensubu hiçbir an bir araya gelmemişler dağberçe. Hep ayrılmışlar bunlar. İlk defa burada bir araya geliyorlar. Eğiz kabile iki kişi de bu altısı hazırcı bunlar. Bunlar imana gelmişler. Bu defa bu iman karıştı, din karıştı, İslam bunlara birleştirilmiş ve ilk olarak Hazır kavliyle bir arada Mekke'ye gelmişler. 12 kişi olarak Mekke'ye geldiler bunlarda. Mekke'ye geldiler. Şimdi tabi bir kısmı ilk defa peygamberi görecekler. İmantiler ama medine'de. Esad'ın şeyine, delaletiyle. Fakat şimdi işlerinde işte peygamberi görme, ağzı istiyakı işlerinde. Resulullah'ı görme. Peygamber'i görme. Mekke'ye geldiler. Baklar ki Mekke, Mükemmel'de durum çok kritik, küfür, şirk, baskı, zulüm tam zirvede. Müslümanlar gayet ağır baskı altındadır. Müslümanlar, Peygambir'e çıkamıyor dışarıya öyle bir durumda. işte bunlar gideceğe, yine gece yarısından sonra, Akabe'den bir yarım Mekkimiden arasında orada buluşma kararı verildi. Gecenin üçte ikisinden sonra yani bugünkü deyim iki ikide filan diyelim aşağı yukarı ee, akabede buluşlar bunlar tabi daha önce peygamberi görenler o haside giderdiler, açları yenilendi, cezveleri yenilendi ruhs-i daha güçlendi diğerleri de peygamberi gördüler, sahibi oldular. Az evvel tabi midi onlar. Sadi görenlerdi, derdi tabiindi. Onlara peygamber görünce, sohbeti bulununca onlar da Salı makamı erişçiler 12 kişi. Bunun üzerine orada bunadan biat aldı Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın biat. Yani bir sözleşme. 12 kişiden de Allah Teala'ya hiçbir zaman şirk koşmamak üzere hiçbir canlıyı, hiçbir maddeyi, hiçbir şeyi Allah'a eş, ortak yapmamak. Yani Allah'a, Rab'lara bilmek, ilahını bilmek. Sonra o gün çok günahları olan, e, hırsızlık çok yapılır o zamanlar. İşte insan kaçırma, mal kaçırma, e, zina, fuhuş gibi bu gibi şeyleri yapmama, bir de eylaklarını öldürmeme. O zamanlar bir usule vardı Allah korusun adının girecek topra gömerlerde bunlar birinci Akabiyat deniyor bunda burada onlardan bu söz alındı dedi ki bunlar peygamberimize yarıısıyla Allah Bizi de dedi, bize dediler Medine Emine burada bulunan sahabenin birini göndersen dediler medeniye. Tabi onlar İslam'dan bilemiyorlar. Ama bildiğini yaşıyorlar ama. Bir de buradan sahabenin birini göndersen de hem Kuran-ı Kerim ayetleri bize okutsa, öylese hem de İslam'ı bize de anlatabilse. Biri göndersen peygamber bunlara aslında musabı gönderdi. Mus'ab bin Umeyr Hazretleri. Onu gönderdi. Bu göreve onu layık gördü Allah Resulü Aleyhisselam Hazretleri. E Kim bu Mus'ab Hazretleri muhteremler? Hazreti Mus'ab bin Umeyr. Burada bin oğul anlamına geliyor. Yani Umeyr'in oğlu Mus'ab. Türkçe'mize. Böyle tercüme ediliyor. Bu çok nazik büyüyen bir gençmiş. Babası durumu iyiymiş Mekke Mükerreme'de, varlıklı bir kişiymiş. Bu aile içerisinde çok elde, kucakta büyüyen, nazik büyüyen ve bolluk içinde büyüyen bir gençmiş bu. Bu duymuş Mekke Mükerreme'de peygamberimizin peygamberlik davetini duymuş. Kendi gidiyor. Hazret Erkam'ın evine gidiyor. Orada peygamberi gördü. Ya Muhammed sen, sen insanlara da yeni bir deyin davet ediyormuşsun dedi. Ben de bunu anlamaya geldim. Gençler kendisi çok, çok da mütevazı, yumuşak, halim, selim, efendi bir kişiymiş gençliğinde. Öyle iyi hale olmuş Peygamber Mustafa bunu İslam'a anlattı. Ya Mustafa ben dedi verdi İslam'a geldi hemen. Hep Peygamberin yanında kaldı teyamlar gençlik kaldıkları Bunun için tabii Peygamberin yanında süre kalış şu anlamı geliyor İslamı daha iyi öğreniyor. İslam'ın yaşantısını daha güzel görüyor. Annesi babası bunu çok sevdikleri halde. El üstünde kucağa büyütükleri halde İslam'a geldiğinin duyunca canavarışıyla bak mutranlar, bak. Bir öz anne, öz baba bu genç yavrularına içkinci yaptılar. Ne yaptılar bunu? Evlerin altında bir karanlık mahzen varmış, mahzen. Değil mi bir şey yani Kapalı, karanlık bir yer varmış. Hazreti Musa'yı oraya kapatıyorlar. Hiç olmayan bir yer. Havasız bir yer. Karanlık bir yermiş. Oraya kapadılar. Günde bir defa ufak bir delikten ona bir başta kuru ekmek atıyorlar. Biraz da su veriyorlar. Bu kadar. İslam'dan dön seni çıkarız diyorlar. Günlerce bir parçacık kurar arpa ekmek. Katı taş gibi onun da yetindi, karanlıkta kaldı, zindi hayatına kaldı, o kız işkence çekildi, tabi İslam'a dönmedi, dönemez zaten. İslam'a gelen, onu tadan kişiyi, ruhsal açıdan, tabi dönemez tabii. İşte, Peygamberimiz bunu Medine'ye gönderdi, görevli olarak muhtemelenler. Medine'ye gitti. Ve ömrünü tabi çok duymamış ama adı cemaatimiz, Uğud Harbi'nde şehit oluyor kendisi de bence. Hem de şehit olması da çok ilginç bir şey şehit olması da. Hazret-i Musab, zırh giydiği zaman peygambe e çok benzermiş zırh giydiği zaman. Peygambe e benzermiş yapısı. Uğud Harbi'nin en kırkli bir anında İbn-i bir kafir müşrik billah ben Muhammed'i öldüreceğim de yemin etmiş aklınca bu defa saldırıyor. Musab'ı peygamberine zannetti. Ve Musab saldırdı. Ona saldırdı. Bir kılıç vurdu. Hazır Musab'in bir kolu koptu. Sancağı tutardı kendisi arada. Kol tabi kesildi. Ne demek kol kesilmesi? Kan boşanıyor tabi. Bütün damardan kan boşanıyor. Ama yaralma geri çekmiyor tabi. Sol eline sancağı aldı. Yine devam ediyor. Peygamberimiz önünde Peygamber'i korum koruyor sürekli. Bir kılıç daha geldi, sol kolda koptu. İki kolu koptu, kanlar akıyor. Ağzına aldığı sanca, en sonuçta işte, başı da kesildi orada. Peygamberimizin gözü önünde, önde, orada şehit oldu, genç yaşta şehit oldu muhtemel olarak da. Vediye Münevver'e de. İçtekiler bilirler, Uğur eteklerinde Uğur şehitleri var. Orada. 70 şehit var orada Aslı Musab'da arasında kendisi orada. Çok varlıklı geçti gençli. Fakat öldüğü zaman üstteki elbiseyle hep yırtılmış kılıc darbesi, şunlar bunlar olmuş. Şehitler kefenlenmiyorlar. Yani Allah yolunda Allah'ın dinini hakim kılmak niyetiyle ölen kişi şey diniyor buna, bunlar yıkanmıyorlar, kefen elmiyorlar bunlar. Yalnız Hazreti Musab'ın üstü başı açılmış artık. Elbiseye dökülmüş. Peygamber buyurdu ki, gidin evine bakın bakayım. Evinde bir parça, bir şey var mı da, işte ne olsun olsun, kilim, battan tabi batırıyorsa, bir örtü varsa da bunu saralım. Yani çıplak, kefe koymayalım mezara diye. Evine gittiler, bir parça bulmuştu elini de bütün eşyası oymuş. O da bedenini sarmadı. Başlığını örtüldü, ayaklar tabii çıplak kaldı. Bu şey mezar gömüldü. Ayaklarına otlar konuldu, çubuklar konuldu ayrıca. Has-ı Mustafa, Hazan Zettir, Allah'ın razı olsun muhteremler. Yani hem sahabe, hem şey her bakımdan elhamdülillah bir başka bir insan kendisi. Medine Medine'ye gittiği zaman Esnaf bin Zürare. İlk gelen altı kişinin birincisiydi bu. O esas başlıyor bu kendisinin. Onun evine gitti. misafir olarak. Ve sordu. Ya Esnaf, Medine'de kaç kişi oldunuz Müslümanlar? Dedi ki, ya Musab tam kırk kişiydi de. Kırk kişi olmuşlardı. Altı kişiler başladı. Kırk kişi olmuşlar. Has ve Musab, razıları, Esad-ı evinde ev sohbetine başladı. Bazen kurma başlığına gidiyorlar, işte başta evine gidiyorlar. Hep ev sohbetleriyle pek açıkta vermeden gizli açık arasında çalışma yapıyorlar. Hazreti Musab'ın çok güzel bir konuşma tarzı varmış. İkna kabiliyeti varmış. Kendisinden muazzam sabır varmış kendisinden. Ne kadar hakaret etseler, ne hastalar, hiç bunlara duymuyor bile. O Allah için söylüyor, konuşuyor çünkü. Böyle çalışıyor, çalışıyor. İnsan durmadan çoğalıyor. Yaz Medine Münevvere'de iki kişi vardı. Ondan çekiniyorlar bunlar. Biri Usel bin Hudayr. Biri de Sa'd bin Muaz. Medine'de, bunlar Medine ileri gelinlerinden veya Hazreti kabilesinden bulunan ikisi de, bunların sütü çok geçiyormuş. İkisi de otoriter, güçlü, aslası kesinlikle ikisi de. Bu ikisinden çekiniyorlar biraz. Eğer bu ikisi İslam'a gelseler artı Medine'de yolu açılacak bunlara. Bir gün oturmuş gelen bir yerde Hazreti Musab orada bulunanlara kuran Kerim okuyor. E, kuran Kerim'in peygamdine yorumunu yapıyor onlara. İslam anlatıyor onlara. Güzel bir hava olmuş böyle. Olmaz mı? Tabi olur. Artık Musab anasından olmaz hava tabi. Bari bir hava olmuş. Bakıyorlar Rusey bin Hudeyr denen o iki kişinin biri geliyor. Sabi Muaz'da ikisi arkadaşlar tabi. Hem akrabalar bunun Sağbim Boğaz göndermiş. Sabi muaz bundan daha üstün. Daha çok sözü geçiyor orada. Hüseyin diyor, git bakalım diyor. Medine'den Musab diye biri buraya gelmiş. Medine'ye gelmiş. E burada diyor, fitre çıkarıyormuş. Buraya bir bölücülük yakıyormuş. Halkı gibi kandırıyormuş diye. Kişinin adını bildir diyor ona. Hazreti Hüseyin alıyor eline harbe diyorlar. Süngiye benzer bir bıçak şeklindeymiş. Uzunca, ucu sivri. Alıyelli harbesini hidretti, geliyor oraya. Bakıyor, toplanmışlar. Hazreti Musab, sabit ediyor. Her yeri mani bir halde sattığı hallerde. Bunları görünce, başlıyor, bağırma Musab'a. Ne yapıyorsun sen? Fite çıkarıyorsun, Depo gitme neden? Sen öldürürüm diye şey yapıyor. Üzerine o harbeyle şey yapıyor asr Musab diyor ki ya Ösev diyor bak sen de insansın biz insanız. Rabbimiz bir. Aynı maddeden yaratıldık. Hepimiz de yine öleceğiz. Medara konacağız. çürüyeceğiz, Tekrar kalacağız. Gel otur biraz diyor. Yani biraz sabret. Öfkeni yen. Bak biraz kendine gel. Sakinle biraz diyor. Lütfen diyor. Otur biraz diyor. Bak bir biraz dinle diyor. Biraz dinle diyor. Buna tam edinmeyi biraz. Eğer beğenmesen tamam gene beğenmedi sen bilirsin diye. Kimse zorlayamıyoruz böyle diyor. Ama bir İslam öğren bakalım diyor. Hüseyin bunun üzerine bir sakinliyor biraz. Peki oturuyor oraya. Haribesine yere batırıyor şöyle. Önüne koyuyor. Yani bir tezit olarak onu önüne koyuyor. Yere batırıyor, toprakmış yerde. Yere batırıyor. Konuş bakalım diyor. Onuru kendisi de. Hazreti Musa önce konu okuyor buna. Hazreti Musa'nın sesi de bir bambaşka bir sesi var muhtemelen böyle. okurken sanki yeni vahiy geliyor. Öyle hal olurmuş. Hasım Musa, tabii tam ihlasıyla Allah için her açığından yetişmiş olarak Elinize besleniş çekiyor. Önce bir güzel yavaş yavaş bir Kuran-ı Kerim okuyor. Kuran-ı Kerim'de okulurken o üste yani gelen o kişinin halinde bir değişme oluyor. Kuran'ı duyunca, Allah'a kelimeler duyunca, Allah'ın kudreti, azametini ayeti anlıyor açık anlamına da, anlayıcı bir değişme oluyor. Bir de gidiyor bir sakinliğe. Hasr-ı bunun üzerine İslam anlatıyor Allah'ın birliğini, İslam'ın tevhidin cidden olduğunu, İslam'da işte şunun yasak olduğunu, yani fuhuş, içki, hırsızlık hep yasak olduğu İslam'ın yasak olduğunu anlatıyor bunlara. Şöyle diyor Musab. Çok güzel dinmiş bugün. Din. Biz şimdiye kadar hep bu tarafa tapılmışız. İnsanların yaptığı taş herkese tapılmışız bizler. Onların izinden gitmişiz. Biz ahmağı atlamışız bizler. Diyor. Peki bu dine gelme için ne yapmak gerekiyor? Nasıl bu dine geliniyor girilişinde? Ne gibi şartları şartları bunları var? Efendim diyor çok kolay böyle diyor. Bir kelime şahadeti yeter oluyor böyle diyor. Peki nedir o diyor? Tutuyoruz Musa elinden. Hepin söylüyorlar. Söyleyeyim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Hazreti Hüseyin elhamdülillah bir anda tabin oldu. Sahabe olamadı. Peygamber değişim böyle. Sahabeleri gördü. Tabin deniyor. Tabiin makamına çıktı. Öyle muazzam feyiz aldı. İslam'a tam işi dışı uyum sağladı. Bir ikişey onlara Şimdi ne yapmam gerekiyor benim? İlk adım Musab, ya Öse'yi. Bir abdüz al dedi. Eğer dersen bir duş al. Yani gusül abdüz al dedi. İki dekart namaz kıldı dedi. Hemen da tabi yaz, medya kurası orası. Hemen bir duş aldı oradan. İki dekart ilk defa namaz kıldı. Daha takım bilmiyor tabi şey. Yalnız böyle Allah, Allah diye celalühü rükü seci yaptı, namazını kıldı. Dua yaptı kendine geldi sanki yeniden doğmuş başka bir alemler o dünya bitmiş tükenmiş dünyada başka alemler ölü kendisini bulunca dedi ki ben şimdi gideyim de sabi bir Muaz'ı göreyim dedi. Esas Medine'nin temel dire o anda küfür anladılar kendisi ben de sabi bir Muaz'ı göreyim onu buraya göndereyim inşallah İslam'a gelirse artık Medine bizim dedi işte Hemen çıktı oradan. On da bin Maaz bekliyor şimdi oradan. Yani dağıttı mı bunları? Musab'ı oldu Medine'den. Bekliyor oradan. Saad bin Maaz baktı. Hüseyin geliyor ama sakin yüzü gülümsüyor, nurlanmış, güzel bir sakinlik bir hale var. Hüseyin ne oldu hayrola? Ya saat sen de git. O Musab'ı bir dinle. Bir dinle. Olmazsa ne olduğunu görürsün abi. Ben onlara aldanmam dedi böyle. Sen adam onlara. Bir iki sene bakan bakalım dedi. Ver harbiyi aldı harbiyi. O gitti oraya. Daha gider karşından başladı bağırmaya çağırmaya. Çok gülmüş sesler işte kendisinin. Bağırmaya çağırmaya başladı. Hazreti Musab tabi tatlı diliyle, güzel haliyle, o manevi feyziyle onu da etkiledi. Ya asıl dedi. Bak dedi İslam dışı inançlara sahiptin şimdiye kadar. Şu an İslam'a karşısın Ama İslam'ı bilmiyorsun ama. Bir İslam'ı öğren bakalım. Ondan sonra kararını ver dedi. Lütfen oturur musun deyince o da oturdu. Ona da önce Kuran'dan ayetler okudan. Kuran okudu okun ayetlerle Hazreti Sabi Muaz'da çok etkilenildi. etkilenildi. O da değişti orada. O da elhamdülillah Aynı şekilde gene buyurun inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resulü. O da kelimeşle getirdi. o da Müslüman oldu. Gusileti ikiye damaz kıldı, hemen gitti topladı, kavmini topladı şimdi. hepsi gençlerdi belli Bu defa kendin davet etti onları. Hayır, bir anda Muazzam bir akıllı İslam'a. Ondan sonra Medine münevverde artık İslam'a davet açıkça başlandı. İlk olarak Medine'de namazda cemaatle kılmaya başlandı. ilk defa Medine'de. Bekir'i kılmaya davet. Da. Ertesi yıl, nübüvetin 13. yılı, Peygamberimizin Mekke'deki son yılı artık. 13. da geçti Peygamberimizin Peygamberliği. 13. Yılı Hazreti Musa dedi ki Medine'lere bu senede beraber gidelim dedi. Ben de bir senede dedi Resul'dan ayrıyım. Onun aşkı beni yakıyor dayanamıyorum dedi. Bunun üzerine 73 erkek, iki kadın, 75 kişi de beraber geldiler beraber geldiler medine Yine aynı gece, Akabe'de, aynı yerde, yine gece orada toplanıldı. Ee, dediler ki, Peygamberimize, Ya Resulallah, Mekke'de durma, ya <gülüyor> Hep bunlar, sen düşman, ya Allah Her biri canavar bunlar. Sahabelerin zorun yapıyorlar, yolda Artık Medine'ye Gel. Peygamber'in ilk arası maddetleri. Evet. Artı Vatih'e orada geleceğim inşallah. Burası tekrar bir biat edildi. Buna ikinci akabe biatı deniyor. Burada onada Peygamber'in söz alıştırmında da. Dedi ki ben Medine'ye gelince malınızı, canınızı, eşinizi, koruduğunuz gibi beni koruyacaksın orada beni. Yani böyle geldiğim zamanlar rahat olmayacak ama. Olmayacak ama. Düşmanlara saldıracak. Malınız icabında Allah yolunda gidecek. En sevdiğiniz yavrunuz Allah yolunda şehit olacak icabında. Yani bütün biz alıyor musunuz bunları? Biri sordu. Peki ya Resul sen Medine'ye geldiğin zaman senin uğrunda İslam yolunda ölürsek ne olacak? Doğru doğru yeriniz cennet bu efendim hesap sorar şekilmedim mahşerde hemen yerin cennet buyurdu. Hazreti Esad'ın üzerine uzattı. Yarası Allah ben sana gel diyorum burada dedi. Bu şekilde Peygamber Efendimiz da Medine'ye davet ettiler. Peygamber bunu kabul etti. Medine'ye gelmeyi. Bunlar dönüp Medine'ye gittiler. Artık Medine elhamdülillah ev hazır İki kabilede İslam'da barıştılar. Birbirinin karışını öldürenler, hatta birbirinin oğlunu öldürenler, asırlı kan davası güdenler bunlar hepsini sildiler. İslam kardeşinde, din potasında eri birleştirdiler. Medine münevere de. Artık Peygamberimizin Medine'ye gelmesini bekliyorlar şimdi bunlar. Peygamber-i adetleri Ertesi günü Mekke'de bulunan sahabelerine haber verdi. Esabın bu gece Medine'lere biat ettik. Artık isteyen Medine'ye gidebilir hicret. Açıldı. Bu hicret Medine, Mekke'de Medine'ye isteğe bağlıydı. Farz değil o zamanlar. Ancak Peygamberimizin Medine'ye gittikten sonraki hicret farz olun sana. Bunun üzerine Sahabeler başladılar. Hazırlar başladılar. İlk çıkan da Hazreti Ebu Seleme Hazretleri. Hanımını aldı. Bir de kızı vardı. hanımını kızını deveye bindirdi. Kendi deve yolağını tuttu. İlk olarak Mekke'den Medine'ye bu yola çıktı. Mekke'den tam ayrılmıştı ki hanımının akrabaları gördüler bunu. Tuttular bunu. Ne yapıyorsun Ebu Seleme? Şimdi ne gidiyoruz? Sen de bak git dediler. Ama bu gidemez dedi hanım eşi. Akrabaları hanım kızı aldılar, onu gönderdiler. Tek başına gitti. Tabii hanım kızı orada akradan gitti. Asib mu Bu şekilde Mekke'de bulunan sahabeler genelde ya gece yarısından sonra ya da öğle sıcağında o zaman tenha olur. Vekremi Kerem'e. Bunlar hep bir, iki böyle tena tena kaşa kaşa gitmeye başladılar. Peki ne yaptı onlar Medine'ye gidenler? E, genelde oraya giden para götüremedi. Evini tabii götüremiyor. Evinin eşyasını satamıyor. Sattırmıyorlar. Ancak canlı götürüyor. E, altına olan biraz onun cemine götürebiliyor. Götürebiliyor. Elhamdülillah Medine bulunan o Müslümanlar Bunları hemen sahipleniler bunlara. Bak Mekke'de muhacir mi geliyor? Hem bunlara kapıştılar bunları. Bunlarla karışık oldular. Yani evine götürdü. Herkes evine birine götürdü. Hatta mallarını arada paylaştılar mallarını. Bak karışıkım 4 Dört devem var. İkisi ise ikisi benim. On Rum var. Beşi benim, beşi benim. Oldular. Yalnız Hazreti Sömer o açışı seyret etti. Açısı. Hazreti Ömer tek o. 20 kişi beraber da varmış kendisinin toplamlar. Bu gündüz önce Kabe'yi taaf etti. Okunu yeğeni almış. Kudu kuşarmış. Taftansı döndü müşriklere. Ben de buradan medine gidiyorum dedi. Kim annesi ağlatmak istiyorsa arkamdan gelsin dedi. Medine okudu müşriklere. Ondan gidemediler. Bunun üzerine Mekke'ye mükerremede yalnız Hazreti Ebu Bekir kaldı. Hastali kaldı. Bir de bazı hasta yaşlılarla bazı kadınlar kaldı Mekke'ye mükerremede. Gidemeyen. Herkes gidiyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yalnız kalıyor bakın. Yalnız kalıyor Mekke'de. Şimdi bu gerçeği bir de şu aşağıdan bakalım. Bir komutan, bir amir ne yapar? Önce kendi güvenini sağlar. Önce kendi güvenini sağlar. Ondan sonra diğerlerini geri alır. Bakın Allah'ın Resulü yani Allah'a güveniyor. Hak peygamber, son peygamber, hepsini düşünmüyor. Allah'a güveniyor. Tabi Peygamber işin gerçekini tam biliyor. Allah'ın takdirinde bunlar. Bir gün Hazreti Gelip Peygamberimiz Hazreti Bekir dedi ki Ya Allah bak herkes Medine gidiyorlar ben de gideyim ya Resulallah iznanla gelim sana. Peygamber gülümsedi ye Ebu Bekir sen biraz daha bekle bakalım. E bana da izin gelecek Rabbimden o zaman beraber geldin inşallah. Hazreti Bekir'in çok söyleniyor tabi. Derken Bizim de Peygamberimize geldi. Nasıl geldi aziz cemaatimiz? Şimdi Mekke müşrikleri, baklar ki Müslümanlar Mekkeden çıkıp gidiyorlar. Önce buna sevindi onlar. Yani bunlar Mekkeden gidiyorlar, onlara göre, onların görüşüne göre Mekke temizleniyor Müslümanlardan. Onlara kalacak, Mekke onlara kalacak. Önce sevindi bunlar gitmelerine. Ama sonra akıllara başlarına geldi. Şöyle de akıllara başlarına geldi. Dedi ki işte bunlar Medine'de iki kabile vardı. Ev Hazerç birbirine sürekli savaşan. Ama İslam bunlar barıştırdı. İki kabile bir araya geldiler. Medine'de büyük bir güç oluştu şimdi. Bir de Mekke'den giden Müslümanlar oraya katılınca Medine'de bir, bir İslam gücü olacak. Mekke'nin de e, ticaret yolları, Şam yolları Medine'den, civarından geçiyor. Baktı bunlar, iletişimler iletişim, için tehlikeye ulaşacak. Bu üzerine hemen toplandılar. Onların toplantı yeri vardı. Benim Nedvedenin bir ev vardı. Toplandılar. Tabii Ebu başlarında. Dediler ki, e, ev evet Hacı Müslüman oldu. Buna giden oradan katıldılar. Eğer Muhammedle Medine'ye gidip de onların başına geçerse sonra etrafı kavrede Müslümanlar da vardı. Onların Medine'ye toplanırlar. Büyük bir, bir güç olur orada. Ne yapalım buna? Bir çağrı başladılar. Dedi ki biri Muhammed'e de bir yere kapayalım dedi. böyle. Yani havasız, kara bir yere kapayalım. Orada arzusuz, ölüsün gitsin. Ebu Şehil bu görüşü beğenmedi. Onun sahabelerinden bunu duyarlarsa gelip kurtulmaya çalışırlar. Biri şöyle de öneri sürdü. Onu bir deveyi bağlayalım, çöle bırakalım. Baş baş çöle bırakalım. Deve üzerinde. Çölde, güneşte, sıcakta, açsın, ölsün. Ebu Şehil bunun da garanti görmedi. Peki ne yapalım? En iyi çare Ebu Celi'de onu öldürelim. Ama öldürelim. Ama kim öldürecek? Asıl yok şimdi. Kim öldürecek bunu şimdi? Tabi iş bu defa kan davasına dönüşecek. Haşim ol, İslam'a gelmeye de bu işe giriş karışacak. Ebu Cehil denen kafir bununla bir yolunu buldu. Şöyle bir önerileri sürdü. Dedi ki her toplum kabileden gençlerini seçelim. Bunu da yine yani bir kılıç verelim. Gece arasında bunlar eve bastım yapsınlar, uyururken her bir ona kılıçı vursunlar, kim öldü belli olmasın. Bunun üzerine oğulları bütün kabile kısa aşamazlar, aşamazlar, Bu karar alındı ve hemen o gece akşam hava kararınca Peygamberimizin yattığı mübarek ev kuşatma altı alındı alındı. Ebu Cihel de orada. İşin acı tarafa bakınız, Ebu Leheb de orada. Peygamberimizin amcası. Yeğeni Muhammed öldürecekler. Ebu Leheb o da gençlerin başında bulunmurlar. İdare ediyorlar. Ev tam çemberi alındı. Yani kuşmaz uçmaz. Halk verilmez. Bekleme aldılar. Biraz daha bak kararsın. Halk evlerine çekilsin. Eee basın yapacaklar bunda. Bu şekilde. Tabi onların planı bu şekilde. Allah'ın takdiri var tabi. Zebra Aleyhisselam geldi. Durum haber verdi. Ya Muhammed durum bu şekilde. Böyle böyle. Rabbim emir veriyor. Hemen bu gece buradan çık. Atatürk'e medine git buyurdu kardeş. Bu durumu anlattı ona. Salih Dekardı gençti. Peygamberin evinde kalırdı. Peygamber Ali'yi kaldırdı. Ali yani gel bakalım buraya geldi. Bak Ali az önce Cebrail Selam geldi. Bana Medine hırsız emir geldi Rabbim'den. Yalnız sen bu gece benimle gelmeyeceksin buyurdu. Benim yatağım yatacaksın buyurdu. Şu düşmanlar camdan gözü yormuşlar. Pencerede göremişler. Onlar seni ben derler de akı hemen gelmesin der. Olur mu? Olur ya Allah. Yani bu tabi öyle bir kritik an ki peygamber zannıyla onu öldürebilirler yani. Böyle bir durum. Masal tabi candan geçiyor. Allah'ın Resulü deyince ona teşlim oluyor. Peygamberimiz kendi örtünün işi vardı. Hastaliye verdi. Ali, uzun yatağıma yat, kırkın üzerine ört, üç gün sonra arkana gelirsin Medine'yi benden sonra. Emanatı versin buyurdu. Bazı varmış. Şey varmış. Peygamber Aleyhisselatleri evden çıktı muhteremler Yasin'i okuyarak mesela. okuyarak sekiz ayet-i kelimesine bağlı ki onların önünde arkalarına biz perde kıldık. <tövüm> onları göremezler. Bırakın okudu. Ellerine bir toz toprak aldı. Üfledi. Peygamber aradan geçti, halden, onları aradan geçti halde onları peygamber göremezler tabi. Öyle. Bir uyku gibi sarhoşu geldi geldi. Ve hemen hepsine de 30 isabet etti. etti. O anda Rabbim ki Cebrail-i Aley Mikal aleyhi, aleyhi, aleyhi Ya Cebrail ya Mika'il, ikinizden biriniz kalan ömrünüzü öbürüne bağışlayınız. diyecekim Allah da buyurur. Bağışta ömrünüzü de biriniz öleceksiniz bir kalacaksınız. Cevher serra Mika'il'a e bakıyor, o ömrün bana bağışlasın diye. Mika'il Cebra bakıyor, ömrün bana bağışlasın diye can tatı geliyor. Bu Rabbim bakın benim Ali kulum benim Habibim yatağına yattı şu anda. Hırkasına bölündü. Peygamber diyor onu öldürecek de yani onu göze alarak. Gidin onun başına bekleyelim bakalım. Büyüce orada nebe tutunurlar. Zebrahüs'ün başında, ayak ucunda dikiliyorlar. Peygamber çıktı oradan. Gitti oradan. Biraz sonra iblis, şeytanın başı oraya geldi. Ve Baktonların durumuna. Ne yapıyorsun burada? İşte Muhammed'i öldüreceğiz de. Bekliyoruz. Muhammed'den kaçıp gitmiş bile dedi böyle. Ne biliyorsun? Baksana de, durumunuza dedi. Yok dediler işte. Derken canlı baktılar. Yatıyor dediler. O Muhammed değil ama dedi. İçeri gidipli baktılar. Hastalığa kalktı. He kalktı. Nerede Muhammed? Ne bileyemezdi de, bilmiyorum dedi. O yüce Peygamber Aleyhisselam Evden çıktı gitti. Neydi bilmiyor Peyami Abdal. Bu meclis kaldı, sıra olarak kaldı. Ertesi günü öğle vaktinde Hazibek evine gitti. Hazibek ile beraber oradan kaflular Cebeli Sevir deniyor. Sevir Dağı var. Oraya gittiler. O dağda bir mağara vardı. Bir bir mağaraya mağaraya girdiler. Daha onlar mağaraya girdiği anda iki kuş geldi, çift güvercin, Herke dişi. Acele o toplarlar, kakılarıyla getirirler, yuva yaptılar böyle. Acele böyle. Çamur getirirler, toprağı getirirler, türktelemesi edilir, bitki getirirler, yuva yaptılar ve dişi güvercin de yumurta bir kaç tane yumurta Biraz sonra bir. Örümcek geldi. Büyük örümcek geldi. Ağa geldi kapısına. Mağara kapısı böyle ayaktan girilemez böyle. Eğilerek zor gidilerek. Küçük bir kap kapısı. Örümcek geldi. Birkaç kat ağa geldi. Biraz sonra bir fırtına esti. Toz topla ağa takıldı. İçerisi hiç görünmüyor. da eski ağa aldı? Örümcek ağda. O durumunu aldı. Şinadın tabi Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, müşrikler. Artık onlar peygamberimizi öldürmeye kesin kararlılar. Evi sarılmış, çemre altı alınmış, o canavar gençlerle, yani kılıçlarla merhametli kişiler hazır emir bekliyorlar, hazır kıta bekliyorlar. Peygamberimize kaçtığını oradan duyunca artık çılgınca öndü bunlar. Nasıl kaçar diye böyle. Çıklarına döndü bunlar. Aramağa başladılar. Mekke'de ev ev, tepe tepe arıyorlar. Bulamıyorlar. Bu yüzden bir ilan yayınlandı. Ödül kondu. Muhammed'i Ebu Bekir'e ölü veya diri yakalayana yüzde deve ödül koydular. yüzde deve. Büyük bir servet. Şöyle tabi. Aranıyor bu şekilde. Bir bir kafile Peygamber izini izdi izleye, izleye Dağı'na geldiler. Mağarazla kadar geldiler. İzleyici izleyici biri varmış, bu iş uzmanıymış. İstimamet i̇şte burada dedi. Bir bir halde kafir dedi ki, ben de size akıllıca seni buraya getirmiştim dedi. Baksana, Muhammed daha dün kaçtı. Bak burada kuş yuvası var yumurtaları var. Önce bıraktı mı ağa germiş. Kat ağır. Toz da geldi tabi. Eğer eğili baksalar ama gene görecekler. Eğilmedi tabi bunlar. Allah Teala koruyacak bunlar muhteremler. Geldiğinde bunlar. Peygamber'imiz üç gün, üç gece orada kaldı. Maharede kaldı kardeşler. Orada kaldı onlar. Ebu beraber. hiç Hazreti Bekir de aldığını orada aldı ama. Yani Hazreti Bekir, en yüce makamlı orada katetti orada böyle. Yüce gün peygamberler beraber mağarada. Hatta çok işler oldu orada böyle. Çok işler oldu. Müşrikler mağarada işte girelim falan derlerken, Hazreti Bekir, anda bir ağlama başlamış böylece. peygamberdeki ki, ne oldu ya İbâ Bekir, ya Resulallah, ya içleri girseler, ya eli baksalar, tamam ben Canımı vereceğim. Ama yetersizim seni kurtaramayacağım Resulallah. Ne olacak senin halin? Büyordu ki peygamberimiz istabillah La tahzen inna me allah me'ana Üzülüme büyük Allah biz beraber buyuruyor. Der. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri üç gün sonra mağazadan çıktı Bük'le beraber. O zamanki kullanan normal yolu değil de deniz sahili Peygamberimiz kullanarak Medine'ye çıktılar. Tabi bu hizbası çok geniş, çok kapsamlı bir mesele. Hele mali açıdan, yani tasvufi açıdan ise çok ayrılıkları var böyle şey. Mesela birini şöyle diyeyim, şimdi müşrikler, mali kapısında müşrikler acaba burada mı değil mi? Bir endişedeyken şeytan yine oraya geliyor, iblis gene geliyor. Onlara burada gün işte, diyecek oluyor, cebar hastamış bir kandan vurdu şeytanı, Ta bilmem neyi attı, tabi bu şey attı böylece. Şimdi diyor ki bu konuda, buna tasavüfi yönleri çok kapsamlı ama tabi aile etmez bunları anlatma anitmaya. Büyük Eyüllallah muhteremler işlediği yollara bir mümini kamilde, bir gerçek müminde son nefesindeyken şeytan onu kandırmaya geldiği zamanda melek, o da şeytana vuracak kanadını atacak bu yola muhtemelen beleyici. İnşallah daha beleyici. Bir kısa anlatayım bu hicretle ilgili, yoldaki ilgili muhtemelen. Yüz deve ödülü duyan bütün kavim kabileler, yol boyundakiler, çığalanmışlar. peygamber arıyorlar. Yüz deve sahip olmak için tabii. Bunların biri de Suraka denen bir pehlivan. Adı Suraka. Çok güçlü pehlivanmış. Ya, iri yapılıymış. Yani 5-10 kişinin savaşıymış tek başına. Öyle bir güçlü kuvvetli kişiymiş. Bu da yüz defa ödülünü duyunca altına biniyor. kılıcını kuşanıyor. Yola arama çıkıyor aramış çıkıyor soruyor soruşturuyor. İşte bu iki deva buradan geçti diyorlar. Deniz sahilinden peşine gidiyor. Peygamber deve üzerinde yakkorak peygamber sibire bakmıyor. Hazreti Bekir o bakıyor. sağa bakınıyor, sağa bakınıyor, arkasına bakınıyor, yana bakınıyor. Peygamberi korumak için hadi bir baktığı bir altı geliyor ama heybetli altı geliyor. Acaba kim derken baktı? Sanıldığı, gelen Suraka. Yarın Süleyman Allah Suraka geliyor. Peygamber diye ki, evvel üzülme. Allah bizle beraber. Ve onu Peygamber o beni gönderdi. Bana gidi diye gidiyorum ben. Ben ne karışım Allah'ın işine? Benim görevim gitme yürümek. Ne karışayım ben dedi. Halbuki sakin sakinledi. Suraka şeyeki on adım kaldı böyle. Artık avucunda gülüyor Peygamberimizi. Yüzde bir aldığın suraka seviniyor. Ya Muhammed dedi, bağırıyor Bak yakaladım seni. Heygan dönün şereci de. Ya yer, yüz şunu. Hemen yer ayrıl. ya ayrıldı. Ya ayrıldı birden bire. Atıne abi suraka dizine kadar yere gömüldü. Yer bunu sıkma başladı şimdi. falan. At da sıkışıyor. Ayakları kemikler sıkışma başladı. Suraka şarlı şimdi. Ya Muhammed ne olur? Sen Allah'ına, Rabbine dua et de. Tabii ki yani müşrik anda. Rabbine dua et kurtarsın. Sana bir şey yapmayacağım. Peki. Bırak yer onu. Gel bıraktı. Şimdi azıca mertemiz. Bu bir tabi mucize bu. İnsan bunu yapamaz. Biliyorsunuz ama hep atom elementler değil mi? çekim gücü bağlı muhteremler. Değil bağlı muhteremler. Bu çekim gücüne koyan kim? Yüce Mevlamız muhtemelenler ver. Mevlamın çirkin gücünü alınca atım ayrılıyor işte birbirinden. Deniz de ayrılıyor, su ayrılıyor bence. Böyle peygamber yağ yer bırak surakayı. Hemen yeri genişledi. Hatta yukarı attı atıyor, atıyor beraber surakayı. Yukarı çıktı suraka Bir kenara geldi. Ama yine aklına yüz deve geldi. Yüz tane deve. Çölü dolduran yüz tane deve sahibi olacak. Yüksever sahibi olacak. Niyetini bozdu. Tam peygamber hamledecek. Peygamberimiz yine emretti. Yahiyer Yusrakayı. Üç sefer oldu bu. Üçün üstünde artı Suraka gerçi anladı. İş hali değişti. Ya Muhammed söz veriyorum. Bu sefer beni kurtar. Sana bir şey yapmayacağım. Peki bıraktı bıraktı? Suraka dedi ki peygamberimiz Ya Muhammed İzin ver yanına geleyim. Ben senin koruman olayım. Hayır Allah koruyor bu bir şey yapamayacak. İnşallah haftaya nasıl edeceğiz cemaatimiz. Peygamberimizin Medine'ye girişi inşallah ki en an inşallah diller Fatiha.